İyi günler sevgili Açık Ardo dinleyicileri. Ben Selim Badur, diğer programcı arkadaşım sevgili Ayşe Vültezeren. Bir süre sonra bağlanacak bir bağlantı sonu yaşamış ama ben programı başlatmak istiyorum. 8 Aralık 2023 Cuma günü 95.0 açık radyodayız her zaman olduğu gibi saat 13'te Cuma günleri canlı yayınladığımız Önce Sağlık Programı'nda birlikteyiz. Ve çok benim çok severek izlediğim çalışmalarını, düşüncelerini çok beğendiğim bir bilim insanıyla bugün konuşacağız. Sayın Urartu Şeker, hoş geldiniz sevgili Urartu. hocam. Kendisi Bilkent Üniversitesi Üyesi, Tüba Destekli Araştırmaları Advanced Material Interface dergisinin kapağında yer aldık. Sanıyorum birkaç kez oldu hem de bu iş değil mi? Evet. De. Yani 10 tane falan farklı çalışmamız kapaktan verildi. Çok, çok önemli bir şey tabii bu. Tüba ödülleri var sevgili Uratu'nun. Küresel salgınla mücadele ödülü var. Kendisinin gıda mühendisi daha sonra moleküler biyoloji ve genetik eğitimi aldığı Washington Üniversitesi'nde e, malzeme bilimi ve mühendisliği bunu soracağım ne olduğunu önemli evet. bir konu. Genetiği değiştirmiş malzemelerle çalıştığını biliyorum. Daha sonra Singapur'da, daha sonra MIT e, ve şimdi Bilkent Üniversitesi. E, biraz bahsedelim istersen şu sizin görev yaptığınız UNAM'ın e, açılımı Hı. malzeme bilimi ve nanoteknoloji evet. araştırmaları. Biraz bundan bahseder misin bize lütfen? E, Tabii ki. Ben e, şey siz çok hızlıca söylediniz. E, benim lisansım gıda mühendisliği esasında e, ama gıda mühendisliği okurken açıkçası biraz daha biyoloji öğrenmeye merak saldım ve e, çok ciddi zaman zamanı e, o dersleri almasam da ciddi biyoloji ve biraz işte biyoloji felsefesi ve biyoloji okuyarak e, şey yaptım. Sonrasında genetik mühendisliği ile ilgili e, ve işte bu şeyler çalışmalar çok ilgimi çekti ve orada çok fazla Popüler bilimden başlayıp daha sonra teknik kitapları çok fazla okudum. Demin doğrudan alanı ve eğitimim olmasına rağmen. Sonrasında bu alanda master ve doktora yaptım. Monoküler bir genetik alanında. Ee, şey e, Bahsettiğiniz gibi hocam belki şeyden söylemek gerekiyor oradaki malzeme kısmı. Malzeme kısmında tabii ben onun da daha çok biyomühendisi kısmıyla ilgiliydim. Ben de oradan malzeme mühendisi değil. Malzeme mühendisi esasında aslında bu etrafımızda gördüğünüz bütün malzemelerin hani bu tıptan şeye, uzaya kadar bütün bu alanı gördüğünüz her şeyin geliştirmesiyle ilgili uğraşan bilim insanları ve mühendisleri kapsayan bir alan esasında uygulamalı bir alan e, şeyden fizin e, fizikten başlıyor fizik e, temel fizik e, kurallarından başlıyor bütün hikayesi ve sonrasında da işte içerisinde kimyan multidisipliner olarak adlandırılabilecek bir alan işte bugün e, yani tıpta kullanılan şeylerden tutun da işte o kolunuza takılan işte o borulardan, şeylerden tutun da şeye kadar implantların, diş implantların vesaire bunların tamamen malzeme mühendisliği, çalışma alanları. Benim uzmanlık alanım değil ama ben sürekli çok yakın çalışma o alanlarla. Ne zamana kadar? Doktorumun sonuna kadar da yine o şekilde çalıştım. Ama daha sonrasında ben açıkçası biraz daha hani alan değiştirdim ki bu zaten çok beklenen şeylerden bir tanesi de. Doktorundan sonra yani bir bilim insanı gelişim süreci içerisinde genelde hep doktora sonrası çalışmaların doktora çalışmasına çok ilgisi olması çok istenmeyen bir şeydi önceden ama şu anda biraz daha da dünya değişiyor. Nedeni de bu. Bir bilim insanı gelişimi için bu alan değiştirmek çok önemli. Bu şeye bakarsanız büyük buluşlar yapmış pek çok da tabi bir kültür oluşmuş. İşte mesela şey James Watson esasında mesela şey bayağı mikrobiolog yani hatta ama sonrasında biyokimya uğraşıyor vesaire gibi. Böyle James Watson'daki çok iyi bir örnek değil. Yani kişi olarak da çok takdir ettiğimiz bir insan olmasa da. Aynen. <gülüyor> şey Buna Frans Cree verebiliriz. Frans Cree fizikçi esasında mesela. O daha düzgün bir insan olduğu için ondan konuşalım belki. Frans Cree esasında bir fizikçi ve sonrasında e, biyokimya ve biyolojiye çok merak sarıyor. Vesaire. E, çok laf uzatmayayım. Sonrasında e, ben burada açıkçası biraz daha malzemelerin hani e, biyolojik moleküllerle etkileşimleri nasıl olur? Nasıl etkileşirler? Bir biyolojik molekülleri kullanarak malzeme yapmak mümkün mü? Ki bu mümkün çünkü biz de bir malzeme esasında. Bütün e, derinizden tutun kemiklerinize vesaire, dişinize, tırnağınıza hepsi e, çok güzel tasarla, yani tasarlanmış demeye çok o laf başka bir yere götürüldüğü için evimsel süreçte çok iyi gelişmiş, e, adaptasyonu sağlamış ve hızlandırmış malzemeler bunlar esasında. E, bu bakımdan baktığınız zaman da işte esasında bir e, malzemenin bir ayayla da tamam biyoloji, en iyi, en iyi malzeme mühendisi esasında e, şeyin doğanı kendisi. Çünkü etrafımızda inanılmaz bir çeşitlilik var. Bu çeşitli e, çok güzel bir örnek i̇şte deniz kıyısındaki deniz kabukları. Deniz kabukları esasında elektron mikroskobu altına baktığınızda hocam şey şeklinde gözükür. E, bu e, aynen bir e, örülmüş duvar gibi gözükür. E, o katman katman gözükür. Gö, o, dışarıdan o gördüğünüz yapı esasında içeride böyle üst üste birikmiş tuğlular gibi dizilidir. Aralarında da böyle hakikaten harç vardır. O harçlar protein mesela vesaire. Ee, şeyde, Google'da falan bakmak isteyenler olsa ilginç olabilir görmesi insan şaşırıyor çünkü. Zaten bir e, o deniz kabukların o kadar sert ve sağlam olmasının nedeniyle bu yapı tarzı e, diye toparlayabiliriz. E, ben de açıkçası nanoteknoloji de esasında malzeme biliminin e, bir şeylerinden bir tanesi e, nedir? Bir e, ileri seviyede yapılmasını sağlayan alanlardan bir tanesi. Bu şu demek esasında nano boyutta yani metrenin e, milyarda biri boyutta mühendislik yapabilme yeteneği demek bu. Bu da e, farklı molekülleri bir araya getirmek, molekülleri oluştur molekülleri bir araya getirerek işte farklı malzemeler üretmek. Çünkü şöyle bir şey var e, bildiğiniz gibi e, farklı boyutlarda yani bu işte femto boyutunda, nano boyutunda yahut işte e, e, şey, e, ışık yılı boyutunda bütün malzemelerin davranışları değişiyor. E, buradan hani e, şunu söylemeye çalışıyorum Altın sarı renklidir ama nanoboyuttaki altın kırmızı renklidir. Evet. E, çünkü optik özelliği farklıdır. Bunun gibi pek çok e, bu tabii ki yine biyolojinin içerisinde de var. E, esasında yine en iyi nanoteknoloji tekniklerini geliştiren, yapan, mühendisini yapan doğanın kendisi. E, bunun en güzel örnekleri dediğim gibi mesela kemiklere baktığımız zaman kemiklerin nanoboyuta geçirdiği zaman orada proteinlerin esasında rolü nedeni. O proteinleri kod, nerede kodlanıyor? Onlar tabii kromozomlarımızda kodlanıyor. Vesaire. Hatta burada mesela şeydir, e, pek çok e, şey e, hastalıkla mesela o malzeme düzgü yapılmamasıyla da ilgili pek çok hastalık vardır, genetik hastalık da vardır. E, bu şekilde düşündüğünüz zaman esasında doğa bilimlerinin hiçbirisi birbirinden ayrı değil. Zaten öyle değildi biliyorsunuz e, eski Yunan'da. Sonrasında biz branşlaştık ve branşlaşma biliyorsunuz hani uzmanlık getirdi ve uzman için yapılan tanımı şeydir. Kendi konusu dışında bütün konularda cahil olan insana uzman gelir diye çok <gülüyor> sert bir tanımı vardır. Evet. Böyle düşündüğümüz, böyle, böyle düşük böyle baktığımız zaman esasında işin doğru bir yanı da var. Ama bu tabi bu uzmanlaşmanın getirdiği pek çok insanla kalktığı fayda da var. Nanoteknoloji de esasında bunlardan bir tanesi. Yani çok spesifik bir alanda uzmanlaşmayı Uygulama alanı oldukça geniş bir alan. Burada önce bahsettiğiniz gibi şeylerden bu tut bugünler işte bu covid testlerini herkes kullandığı da işte daha şeyi daha yaygın kullanılan hamilelik testlerindeki o kırmızı çizgilerin çıkmasını sağlayan şeylerde nano parçacıklar mesela oradan tutun da işte bugün çok tartışılan işte ilaçların içinde kaplama için oksit nano parçacıklar ya da işte bu işte bu televizyonlar var biliyorsunuz şey led televizyonlar o onların oled versiyonları var mesela onların içerisinde yaptı işte diğer qled olanlarına vesaire onların içerisinde nano parçacıklar vesaire ya da monolamazmeler var bunlar tabi çok görünür özel şeyler olduğu için söylüyorum bunların dışında doğrudan üretim yani bu hani çok şey işte su tutmayan şeyden tutun da kamufleşme malzeme komple giysiden tutun da ki Bunların hepsi tabii ki doğadan örneklemlerle yapılan işler. Çok ee, önemli bir şey dediğiniz aslında evet. doğadan örneklemlerle evet. Yani bu doğadan örneklem ne noktasında doğadan örnek almakta doğadan esinlenme konusunda tabii şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor. Bunun tabi İngilizcesi Biometrics diye geçiyor. Orayı mimik etmek ama oradaki hata şu, bu her şey kendi kendi bağlamında çalışıyor esasında. Yani bu doğanın kendi dialektiği var deniyor. Evet, gerçek doğanın kendi dialektiği var ve bu o malzemelerde bile var. Mesela şeyleri düşünün, çok bunun güzel örneği bu yeşil başlı göl ördek. Benim dani bahçemde var kaç tane. Onları mesela tüylerine baktığınız zaman tüylerine gördüğünüz şey, o rengi veren şey esasında pigment değil mesela. Evet. Ee, yani bir boyayla boyanmış boyan şeylarda onun elektronik mikroskobu baktığınız zaman o tüylerin içerisinde nano boyutta farklı yapılar var ve ışığın farklı yönlerde kırılmasını sağlıyor. Yani bazı yerde ışığın belli renkteki ışığın sönümlenmesini, belli renkteki ışığında da yüksek miktarda amplifiye edilmesini sağlıyor. Yani amplifiye ederken sinyal olarak değil de yansıtmasını sağlıyor, yüksek miktarda yansıtmasını. Böylelikle orası yeşil gözüküyor, mavi gözüküyor vesaire. Ee, bu o, buradan da baktığınız zaman esasında onu ona bakarak mesela bugün pek çok camouflage giysisi şu su bu su falan yapılabiliyor. Yani bir süre sonra boya üretmeden renk renk e, buna şey denir, e, yapısal renk deniyor. Yapısal renkleniyor buna. E, mesela bu çok ünlü bir şey vardı kelebek. Morfo kelebeği falan diye böyle belgesellerde falan çok gösteriler. O kelebeğin de öyle. Yani elektron mikroskobuyla baktığınız zaman esasında bir pigmenti yok, bir renk de yani şey yok. Bir boya yok orada esasında. Var olan şey tamamen Yapısal yani farklı nano boyutta malzemelerin farklı şekilde dizilmesi. Şimdi bunların hepsini bir araya koyduğunuz zaman bunlar dediğim gibi tıptan uzay teknolojisine kadar oldukça çok oldukça geniş bir alanda kullanım potansiyeli olan şeyler. Benim şu anda içerisinde olduğum enstitü yani şey hem öğretim üyesi olduğum çünkü bir kent içerisinde farklı farklı yerlerle ben şeyim ilgim var. Ama hani benim laboratuvarımın yer aldığı enstitü bu işleri yapan yani bu işlerle uzmanlaşmış ulusal nano teknoloji araştırma merkezi olarak adlandırılan. Ee, Sanayi Bakanlığı'nın 25.50 adı verilen Sanayi Bakanlığı TÜBİTAK ve eski Kalkınma Bakanlığı şimdi bu strateji daire başkanı olsanız onların falan ortak oluşturup program esasında. Bu ulusal merkezler oluşturmak üzerine kurulmuş bir program. Ee, yani iyi tasarlanmış program esasında. tabii eksikliklere tamamlanması gereken yerler var ama e, buradaki amaç doğrudan kamu fonuyla. Bizim mesela bu e, Bilkent'in içerisindeyiz ama bizim de, doğrudan desteğimiz kamudan geliyor açıkçası. Evet. Bilkent bu ekosistemi destekliyor vesaire ama e, gibi Buradaki amaç işte nanoteknoloji teknoloji uygulamaları ya da işte biyoteknoloji teknoloji uygulamalarıyla ilgili teknolojiler geliştirmek. Ben biraz ben işin tabii bizim buranın güzel yanı şu, çok farklı alanlardan ve disiplinlerden bilim insanları var burada. Yani işte fizikçilerin, kimyacıların, elektronik mühendislerin, makine mühendislerinin, biyologların vesaire beraber o, o ortak teknoloji geliştirdi ya da işte her zaman ortak olması da en azından aynı ekosistemin içerisinde yer aldı ki bu çok değerli ve önemli bir şeydir. Evet, evet. Bir alan burası. E, bu bakımdan da açıkçası çok farklı farklı e, şeyler alanlarda çalışan insanlar olmasına rağmen, dediğim gibi kendisi herkesin kendi uzmanlığında e, geliştirmeler yapıyor. Ben buranın yaşam bilimleri diye adlandırılabilecek kısmında çalışıyorum. Benim laboratuvarım burada yaklaşık işte 18 tane master ve doktorans var laboratuvarımda. İşte onun dışında destekleyici e, yine şeyler var, e, arkadaşlar var. E, böyle e, bu 2015 senesinden beri burada e, çalışmalarını sürdürüyorum diye böyle uzunca bir gizge <gülüyor> oldu ama. Yok çok güzel milyar yani, e, da verdik e, bu konuyu ancak bu böyle toparlanabilirdi şimdi iki şeyi soracağım birincisi e, Türkiye'de böyle farklı disiplinlerden insanları bir arada e, toplayıp bir ekip çalışması yapmak zor bir şeydir kolay değildir aynı departman içindeki insanların kavga ettiği birbirini yediği bir ülkede e, büyük bir başarı aslında bir tek şeyi soracağım bu kamu destekli çalışmaların sürüyor ama bu arada sevgili Ayşegül de katıldı. Ayşegül birkaç dakika gecikti. Herhalde dinliyorsundur. Senin de soruların olacak ama izin verirsen bir soru soracağım. Ben ben de bir laboratuvar çalışanıydım zamanında. Merak ettiğim bir konu. Malzemelerinizi özellikle araç gereçlerinizi istediğiniz şekilde sağlayabiliyor musunuz? Çok önemli bir şey. Evet. Kamu üniversitelerinde eksik olan bir durumdu. Sanıyorum siz bunu aşmışsınız bu zorluğu. Şimdi şöyle burada esasında genel bir türkü, Türkiye perspektifi çizmekte fayda var. E, çünkü insanlar dediğiniz gibi özellikle dışarıda olanlar ya da işte e, hani farklı farklı yaklaşımlar var dediğiniz gibi. E, şimdi şunu söylemekte fayda var. E, e, Gürlük ilişkiler bir ortamda yaşamıyoruz. Hiçbir şekilde yaşamıyoruz. Yani hani ben kendim için konuşuyorum. Genel Türkiye. Yani bu buradan kastım araştırma alanı için konuşuyorum tabii ki. Türkiye araştırma alanı için. Şu anda... E, ancak Türkiye'de 2000, yani ben tam tarihesini bilmiyorum tabii ben o arada Türkiye'de olmadım bir uzunca bir dönem var. O, orada e, şeyi yani tam tarihe zaman başladığını bilmiyorum ama e, özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği programlarının entegrasyonuyla beraber, özellikle Avrupa Birliği'nde şu anda biliyorsunuz Avrupa Birliği ortak e, araştırma havuzu var e, ve o ortak araştırma havuzu bir fon havuzu esasında. Bu fon havuzundan e, şeylerden tutun, tema bilim araştırmalarından tutun işte kobi'leri e, destekleyecek araştırma şeylerine kadar bütçelerine kadar çok geniş ve farklı çeşitlerde bütçelerin oluş e, oluşturmasını sağlayan bütün her bir Türkiye'de asosiyo oraya e, Türkiye para koyuyor e, ve bir şey var bunun e, uzamında e, da şöyle, şöyle bir şey şöyle bir durum var Türkiye tabii ki oraya entegrasyon ve oradaki havuzdan daha fazla araştırma parasını araştırmacılar için kullanabilmek için e, kendi TÜBİTAK liderliğinde TÜBİTAK çok o, yani şey diye insanlar böyle bir e, e, her şey çok Aşırı politize olduğu için ki politize olmasına bize zar zarar da yok bir noktada ama aşırı politize olduğu için her şey yani kurumlar nasıl çalışıyor konusunda da biliyorsunuz hani kurum sağlık memlekette e, çok girmeyelim o, o günlerce sürecek iki e, Kurum pek kalmadı Ama TÜBİTAK onlardan bir tanesi değil hala. Çok ciddi bir geleneği var ve e, çok o, iyi de devam ettiriyor. E, TÜBİTAK'ın yaptığı şeylerden bir tanesi şu. TÜBİTAK bu Avrupa Birliği programlarına benzer şekilde kendi içinde e, yerel şeyi araştırma ekosistemini destekleyecek. Çok ciddi programlar oluşturdu. Ve bunların e, işte burada e, şöyle daha öncesinden benim hani 2000'lerden önce işbam başkaymış. Ben tabii bilmiyorum bunu ikinci elden ikinci el, üçüncü el bilgileri bunlar ama yaptığı şey şu TÜBİTAK çok ciddi programlar oluşturdu. Fonlama programları oluşturdu. E, hatalarını, eksiklerini bir tarafa koyarak e, söylemek gerekirse bu programlar sayesinde e, benim, ben mesela Türkiye'ye döndüm sene 2015 senesinde yaklaşık e, bir e, işte bu programlardan bir tanesi bu şeye benziyor. İşte Amerika'daki programları ya da Avrupa'daki diğer programları benziyor. ...araştırmayı, fonlama ile ilgili. İşte yaklaşık bir program, bir o bir proje yazıyorsunuz, bir proje evet. sunuyorsunuz. Bu proje e, e, bağımsız bir hakem heyeti tarafından. Yani bağımsız hakem heyeti ne demek? İşte e, bir şey var, havuz var, o havuz, hakem havuzu var. O havuzdan avin Evet, oradan seçiliyor ve işte yaklaşık ben gelmiştim 150 bin dolar civarında falan bir para alabiliyordunuz orada. Yani bir tane bu proje aldığınız zaman. Bu çünkü dövizle karşılaştığım zaman 150 bin, lira falan, 150 bin dolar civarında bir paraydı o ki ben geldim yani yeni başlayan birisi için bu iyi bir paraydı yani ben işte birkaç tane proje almıştım yaklaşık 300-400 bin dolar falan gibi fon oluşması demek bu tabii bu fon şu da demek değil bunu yanlış anlamasın kimse hani getirip hocam buyur sana 150 bin lira hesabını yatırdık değil. Bu para doğrudan üniversitenin kontrolüne veriliyor. Üniversitenin kontrolüne bloke blok hesap üstünden bunları yaptığınız harcamalar evet. bu kamu parası tabii ki bunu onu söylemek gerekiyor. Kamu parası bu yani tübitan bütçesinden verilen bir para evet. ve bu bir tek bana ya da işte özel üniversitede ya da işte bir mafyacı herkes açık yani bu eğer dediğim gibi bir yarışma ortamı vardı tabii ki bu zamanla işte bu kurdaki dalgalanmaları şu anda 50 bin dolarlar seviyesine falan indi. E, bu mesaj sıkıntı. Çünkü bizim temel şeyimiz, fonlayıcımız TÜBİTEP Türkiye'de. Sonrasında işte Sağlık Bakanlığı bağlı Türkiye Sağlık Gençlikler Başkanlığı açıldı. Orası da beni bir fonlama yapıyor benzer bir şekilde. Onların tabii gelenekleri vesaire falan filan farklı. Onun dışında şöyle bir seçeneğimiz var. E, şey var işte bu e, işte belli bir ben de mesela ilk geldiğim zaman işte TÜBA'nın Türkiye Bilimler Akademisi'nin genç bilim insanlarının destekleme programı vardı. Ben de oradan işte bir ödül alıyorsunuz. O ödülün 3 yıl boyunca işte size ...çok yüksek miktar değil... E, ...böyle cüzi bir miktar ama... E, ...şey yine de hani para paradır diye sağlıyor. Evet. Her şey yani hani burada... ...şimdi insanlar şey çok şaşkınlıkla bakıyor... ...bunlar evet, fon dediğimiz şeyler bunlar. Bunlar da şimdi Avrupa Birliği fonları var... Evet. Avrupa Birliği fonları dediğim gibi biraz önce Türkiye'nin zaten oraya para koyduğu, Her sene belli miktarda para koydu ve bizim o havuzdan almamızı istedi. Çünkü e, mesela bir ara en çok alanlardan bir tanesi atıyorum. Mesela İsrail birbirini koyuyorsa beş alabiliyordu. Evet. Bu şeyden dolayı değil. İsrail'i çok seviyorlar değil. İsrail bilim insanları daha fazla proje gönderiyor. Aynen. Daha fazla network kuruyorlar vesaire. Yani bunları bizim de öğrenmemiz gerekiyor. Aynen. biz de işte öğrenip oradan bir şeyler aldığımız, alamadığımız falan. Türkiye süper yüksek seviyelerde değil ama olma potansiyeli var. Şu anda Türkiye'de güzel olan, ya benim yaş kuşağımda en azından çok ciddi bir araştırmacı yani. Merceği hani, evet. yok ama hani bence 50-60 belki 100 tane falan böyle çok şey güzel laboratuvar araştırma yapan bir gelenek oluşmuş durumda. Ve bunu da bunu, ben Bunların hepsinin bir öğrenmesi ve ileriye gidiyor açıkçası. Bu geriye gitmiyor yani insanlardan öyle bir algı var. Tamam her şey günlük bir listanlık değil eyvallah. Ama bu çok şey gitmiyor öyle hani nedeni şey değil açıkçası bilmem neyin politikaları falan onlar değil. Nedeni insanlar gerçekten barıştırıyor. Ha şu da yapılıyor mesela şey yapılmıyor şunu da söyleyeyim açık yüreklere söyleyeyim bunu. Ben işte işte siz iktidarla parlar görüştü değilseniz size parayı varmıyor öyle bir şey yok. Yani en azından belli fonlar için bunu çok rahatlıkla benim bildiğim fonlar için bunu rahatlıkla söyleyeyim. Bunu, ve bunu dediğim gibi bağımsız bir şeyden yapılıyor. Ve bunlar destekleniyor yani. bu Bugüne kadar ben size hani inanılmaz muhalif insanlar diye göreceğiniz insan. O, o tarafta bu güzel bir şey. En azından bu TÜRİTAK geleneği hala devam ediyor ve evet. güzel bir şekilde devam ediyor. Paramız buradan geliyor. Türkiye'deki en büyük araştırma sıkıntısı ikinci kısım onu da hemen söyleyeyim. O da şu. Türkiye'de herhangi bir araştırma kimyasalığı, malzemesi falan üretilmiyor. Evet. Pek çok bir çok büyük bir sıkıntı tabii. Bu da şu demek yani şey biliyorsunuz hocam hani siz dediniz, hani tek plastik malzeme almanız için Almanya'dan geliyor mesela değil mi? Bu gelenek az çok hala devam ediyor maalesef. Ee, nedeni şu çünkü ticaretini yapmak daha karlı kişiler için. Onu burada üretmek daha zor çünkü üretmek için yani üretmek için argi yapmaları gerekiyor. Bir polimerci bile işte şey mesela bu işte şey söyleyeyim mesela bu şeyleri yapan kapı pencere yapan bir firma var. O mesela sonradan yapmaya başladı şeylerde falan ama hala kalitesi düşük. Ya da işte kimyasal malzeme olacaksın aynısı. Ha, sıkıntımız da sıkıntımız şu, bu malzemeler yurt dışından geldiği için vakit alıyor. Yani ben işte, ben değil de hani pek çok yurt dışında araştırma yapmış olan insan şunu biliyor. İşte ben Amerika'da biliyordum ki o gün söylediğim zaman iki gün sonra geleceğini biliyorum. Ya da bir hafta sonra geleceğini biliyorum. Ama Türkiye'de bu iş böyle değil. Ee, yani bu iki nedeni var. Bir işte firma mesela sizden sipariş alıyor ama firma tabii ki bir tek sizden almıyor bin kişiden, yani ne kadar çok kişiden sipariş alabilirse onları biriktiriyor. Neden? Daha az gümrük ödemek için. Yani burada en büyük sıkıntılarımızdan bir tane Türkiye'nin bu gümrük regülasyonu bir Yani Bu Ratu, aşılar konusunda da böyle bir şey vardı. Evet. Hani parayı veririm alırım. E, bildiğim kadarıyla bu COVID döneminde çeşitli laboratuvarlarda hani kromatografi yapılacak. Onun için e, çeşitli kimyasal var. E, evet. Gerekli. Bunların en iyi üreticisi de bilmiyorum katılır mısın? Eskiden benim dönümde Sigma firmasıydı. E Sigma'dan evet. malzeme istediğiniz zaman bir ara bütün büyük aşı firmaları Sigma'nın o ürününü kapattıkları için size iki yıl malzeme ver, vermeniz mümkün değil. Evet, evet. Doğru. Falan yani. Böyle bir Doğru. Ayşegül bir sorun var mı? Bir müzik arasına gideceğiz sonra. Müzik arasından sonra sormak istiyoruz. Ki, biz programda üç kadar parça çalıyoruz eğer vaktimiz el verirse. İlk parça Leonard Cohen'den geliyor demokrasi. 8 Aralık 2023 Cuma günü 95.0 Açık Radyo'da Önce Sağlık Programı'nda konumuz Bilkent Üniversitesi Öğretmesi Sayın Uğur Tuşeker. kendisi nanoteknolojileri yaptıklarını, laboratuvarlarını konuşuyoruz. Ee, arada da Lionel Cohen'den e, demokrasi simli parçayı dinledik. E, demokrasi deyince yani böyle sanki ülkemizde ya da dünyada buna ihtiyaç varmış gibi, böyle bir eksiklik varmış gibi düşünülebilir ama... Demokrasi e, parçası ne bileyim günümüze uyuyormuş gibi geldi biraz. Evet e, Ayşegül sözü sana bırakıyorum. Soru hakkımı size paslıyorum sonra sorumu soracağım. Peki şimdi e, son bölümde biraz Türkiye'deki e, bilim ve üniversite politikalarını e, konuşacağız ama Biraz daha yaptıklarınızla ilgili bu biyoteknolojik ilaçlar ve sentetik biyolojinin sağlık alanındaki uygulamaları kısa bir bilgi verebilir misiniz? Tabii ki ya şey burada biyoteknolojik ilaç ve sentetik biyoloji esasında birbirle çok yakın iki alan diye söyleyeyim. Sentetik biyolojiye ondan başlayalım isterseniz çok kısaca. Sentetik biyoloji esasında şeyin bu devrelerin yani elektronik devrelerin benzer nasıl üretiliyorsa, nasıl tasarlanıyorsa ona benzer şekilde biyolojik sistemleri o kuralları kullanarak yeniden oluşturmak ya da var olan özelliklerini değiştirmek, geliştirmek, Yahut da sıfırdan organizma yaratmak. Yani bu en son söylediğim cümle gerçekten şeylerin böyle en son ulaşılması istenen hedeflerden bir tanesi. Bu tabii ki şey ileri genetik mühendisliği değil. Öyle bir yanlış algılama var. İleri genetik mühendisliği bir tekniğin adı esasında. Sentetik biyoloji, genetik mühendisliğinin de ileri genetik mühendisliği diye adlandırılan diğer dalları, şeyleri, teknikleri de harmanlayarak kullanan bir şey, bir alan. Bir mühendislik alanı esas, bir biyomühendislik alanı. Bu alanın şöyle bir özelliği var. Bu alandaki hikaye şu, istediğiniz herhangi bir problem için sizin bir organizmayı yeniden tasarlamanızı, genetini değiştirmenizi, o geneti değiştirdikten sonra o genetini değiştirdiğiniz organizmanın işte o işleri yaptıktan sonra kendi kendini yok edebilir hale de gelmesini sağlayacak sistemler bizim şeyler metabolik yolaklar dediğimiz sistemler oluşturmasını sağlayabiliyorsunuz. Şu anda bu Avrupa Birliği tarafından yani şu anda bu, bu alandaki en yani en iyi en büyük güç Amerika Birleşik Devletleri ve Çin. Hatta rekabet halindeler. Avrupa Birliği de geçen haftalar içerisinde santrifik biyoloji alanını en önemli biyoteknoloji alanlarından bir tanesi olarak ilan etti yani hedef alanlarından şu anda da bununla ilgili pek çok geliş şey yapılıyor. İşte brainstorm hani tartışmalar yapıldı. Hatta OECD'nin global teknolojiler şey var. nedir alanı var yani konuştu. Ben de işte orada sentetik biyoloji alanında şey olarak bir think tank var. Orada e, bununla ilgili şeyler yapılıyor. Fikirler üretiliyor vesaire. sentetik biyolojinin e, en önemli özel en önemli şeylerinden bir tanesi açıkçası ben önce bahsettiğim gibi farklı hücrelerin programlanması. Bu ne demek? Çok basit bir örnek vereyim ben. E, biliyorsunuz eczanelerde falan inanılmaz çok probiyotik satılıyor. O probiyotikler işe yarıyor mu yaramıyor mu? Bunun datası yok biliyorsunuz. E, o probiotik ama şöyle bir şey olabilir mesela. Sizin organi, bağırsanızda yaşayan bir bakteri olduğunu düşünün. Ki var biliyorsunuz pek çok bakteri var. Bunlar biz komensal bakteriler diyoruz. Bunlardan e, ve o kişinin e, mesela bu e, şeyli, e, şey iltihaplı bağırsak hastalığına yakalandığını düşünün. O iltihaplı bağırsak hastalığında nasıl savaşabilirsiniz? Ona işte farklı yöntemleri var ama şu da olabilir. Orada yaşayan bir bakteri yani sizin resident, yani oranın sakin olan bir bakteri alıp bunun içerisinde sizin oradaki kullandığı ilaçları salgılayabilir halde genetin değiştirip o kişiye verdiğiniz zaman bu kişinin mesela şeyini sağlayabilirsiniz artık ilaç almadan kendi bakterisinin artık genete değişmiş bir şekilde onun istediği ilaçları üretebilir hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Ya şu anda faz çalışmalarında olan mesela fenoketonörü hastalığı için yapılmış böyle bir çalışma var. Fenoketonörü hastalığı fenoketonörü parçalayamama hastalığı. Bu da özellikle çocuk bu hani topuk kanı hikayesi vardır ya. Topuktan kanı. Evet. Orada yıkılan şeylerden bir tanesi fenoketonörü var mı diye. Çünkü varsa diyetinde minimum protein olması gerekiyor. Fazla protein olursa Fenilene'nin kana karışıyor. Kana karıştığı zaman da işte beyin bariyerini de geçebiliyor. Ve işte farklı farklı işte şey yani zihinsel gelişimi çok kötü etkiliyor. Ve o çocuklarda işte zeka gerili vesaire falan olması çok muhtemel. Türkiye bunun yoğun görüldüğü yerlerden bir tanesi. Mesela bu yapılan çalışmada işte bir, e, bizim normal kolibasinin, e, genet, e, kolibasinin e, probiyotik bir şeyi var, suşu var. Ecolinsel evet. e, 1910 diye verilen adı verilen. Bunu mesela yediğinizde ya da işte hap olarak aldığınız zaman bir şey olmuyor. Zaten Türkiye'de satılmıyor ama Amerika'da ve Almanya'da satılıyor özellikle. Bunun içerisine fenilalanin amnesini mesela siz parça, o hasta parçalayamıyor çünkü onu parçalayan bir protein var. O protein o kişi üretemiyor. Üretse bile genetinde bir bozukluk olduğu için i̇şte e, düzgün geçiyoruz. üretemiyor. Düzgün üretemeyince de fenilalanin parçalayamıyor. Yani et yediği zaman etin içerisinde bir sürü fenilalanin var. Parçalayamıyor. Ve o fenilalanin orada toksikasyon neden oluyor. Bunu ortadan kaldırmak için fikir şu. Probiyotin içerisinde biz o eksik olan enzimi üretebilir hale getirelim. Ve o onunla ilgili bir genetik devre koyalım. Bu genetik devre orada o protein üretsin. Bu bir enzim neyse. O protein üretsin. Fenolim parçalısın. Bu kişi bundan muzdarip olmasın. Çünkü o kişilerin hayatları boyunca diyetlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Başka bir bir de işte ya da damardan verilen bir e, enzim replasman tedavisiyle bir şey var. O da herkese çalışmıyor ve çok bağlı zaten. Ama bu şekilde... Doğrudan probiyotik artık gerçekten içeriye probiyotik haline getirebiliyorsunuz. Bununla ilgili bir çalışma var. Üçüncü faz aşamasına geçti Amerika'da bir firmanın benimle orada çalıştığım hocanın firması şey devam ediyor. Biz de buna benzer çalışmalarla rotuarımızda yapıyoruz şey dahil işte ha, yine feniketolunu dahil pek çok metabolik genetik geçit metabolik hastalık için böyle çalışmalar devam ediyor. Şimdi burada biyote bu esasında bir nevi yeni bir Türk ilaç yaşayan ilaç olarak adlandırılıyor bu. Biyoteknolojik ilaç dediğimiz şey ise esasında çok daha eskiye dayanıyor. Yani biyolojik e, organizmalar kullanılarak üretilen e, şeylerden bahsediyoruz, ilaçlardan. Bunların ilki ne? Bu da yani ilk antibiyotik. E, penisilin biliyorsunuz bir küf tarafından üretiliyor esasında. Penisilin küfü, penisilyum e, küfü tarafından üretiliyor. E, bu üretildikten sonra da biliyorsunuz işte e, ünlü İskoç bilim insanı ve doktor, tıp doktoru e, Alexander Fleming bunu gözlemliyor. Gözlemliyor. Ardından sonra saflaştırıyor vesaire. Ama işte endüstri olarak da iki tane kimya mühendisi ve biyokimya mühendisi bunun üretimini sağlıyor. Sonrasında genetik DNA'nın yapısının keşfedilmesi, sonra DNA'nın kesilip biçilmesi. Yani DNA'da genetik mühendisliği yöntemlerinin geliştirilmesiyle değişiklik yapılabilir hale gelmesiyle beraber 1980'de ilk defa insana ait bir hormon, o nedir o? insülin bir bakteride insan için ürettiriliyor. Bundan önce nasıl yapılıyordu? Diyabet hastaları nasıl veriliyordu? Ee, şeylerden, domuz pankreaslarından bu insülin saflaştırılıyordu. Hem çok maliyetli hem de 5 tondan yaklaşık 5 ton yaptığınız zaman evet. ancak işte 1 gram falan çıkıyor. Yani çok düşük miktarlarda çıkıyordu ama şimdi bir bakteri, kolibasili bunu sizin için tonlar bir sürü üretebiliyor. Hem çok ucuzluyor, böylelikle ilaca erişim kolaylıyor. Tabii ki hani hadisenin kapitalist, e, pharma tarafından e şey yapılmasını bir tarafa atarsak orada evet, problemler, işte, problemler. E, bu yani o, bu, bu, bu örnekleri çoğaltmak da mümkün yani bu ki, e, biyoteknolojik interferon falan da üretilmeye başlanmış. Tabii ki interferonlar, bu interferonlar bir sürü interferon, interferon şeyler, bir stokinlerin Stokinler. pek çok kısmı, bunun dışında pek çok monoklonal antikor adını verdiğimiz bugün kanser immünoterapisinde kullanılan. E, pek çok ilaç, yani bu akıllı ilaç diye duyuyorsunuzdur, kanser için akıllı ilaç. Onların tamamı bu teknolojiyle üretiliyor ve hala ve işte fark işte nerede üretiliyor? Hani bu aşı tarafında diyorlar işte bunu efendim e, ne insan embriyosu koymuşlar içine falan diye. Evet. E, doğru <gülüyor> doğru söylemiyorlar tabii ki de. Yani, e, mesela orada şey, bizim tek adını verdiğimiz Human Embriyono Kidness'e al. Yani ta çok yıllar önce işte birisinden alınmış bir embryonik bir sel ondan onu o hücre, o hücre hattını yani memeli hücre hattının içerisinde. Çünkü yine kursa, işte genetik program koyuyorsunuz. Yani, program demeyin de bir genin ürettiği protein. Çünkü bütün proteinleri bir, gen, bir DNA kodu kodu esasında. Peptitleri, RNA'ları. Siz o kodu ko kullanabildiğiniz zaman ne yapabiliyorsunuz? İstediğiniz bu ıı, terapi ajanlarının tamamını ürettirebiliyorsunuz. Ve bu şu anda çok ciddi. Hani dediğim gibi en başta örneği insülin bunun. Ee, inanmıyorlarsa şeyler dinleyenlerden yok ya insülin öyle yapılmıyordur. Çok basitler. Evlerinde de etraflarında diabetli birisi varsa gidip kullandıkları insülin içerisinde açıp e okay. e içerisinde de kutunun üstünde bu işte bakteri tarafından üzere diye yazıyor. Ee, şey e bu mesela şey bu dedim ki hani bence bende ilaç üretimindeki değişikliklerden bir tanesiydi. Sonrasında bizim de dediğiniz gibi işte interferonların işte interferon gama alfa ve sarıpan onların üretilmesi. Pek çok, pek çok ilaç bu şekilde üretiliyor artık e, ve biyoteknolojik ilaç pazarı oldukça büyük bir pazar dünyada. E, Türkiye'de biyoteknolojik ilaç üretilmiyor. Tek bir firma yapabiliyor. O da nasıl yapabiliyor? İşte biyoteknolojik ilaç pazarında şöyle bir durum var. Siz bir biyoteknolojik ilaç üretin. Mesela Transmob adı verilen işte şey e, bir şey var. E, bir e, antikor var. Monoklonal işte bu akıllı ilaçlardan bir tanesi diyelim. Onun üretimi mesela 30 sene önce yapılmış. Yani patent almış. Yani şu an onun patenti düşmüş durumda. Patentinin düşmüş olması şu demek, siz gidip onu üretmek isterseniz üretebiliyorsunuz. Bununla ilgili bir kısıt yok. Yani işte genetik kodu belli onun, alıyorsunuz üretebiliyorsunuz. Ama tabii ki bunun, mesela devlet Türkiye'de bunu, bu tür ilaçları üretmek için doğrudan ilaç firmalarına, bence yanlış yaptı ama doğrudan ilaç firmalarına çok ciddi yatırım yaptı. Ama hala üretilemiyor. Sadece bunu yapan bir firma var dediğim gibi, sadece Türkiye'de. işte flagastikin denen bir ilaç var, onu üretiyorlar. Onun dışındakilerin hiçbirisi şu anda hani ben burada üretiyorum hücreden bunu yaptım falan diyenler hiçbirisi maalesef doğru söylemiyor tamamı dolum yapıyor burada evet. e, çünkü risk almak istemiyorlar 85 milyon oldu bir nüfusta e, ticaret yapmak çok yarlı çünkü şey yapmak ve şey yapmak yerine argy yapmak yerine e, dedim ki onlarından hani kendi şeylerinde anlaşılabilir yanı var devletin buraya çok eğilmesi gerekiyor ve bu devlet girişimle yapılması gereken bir şey e, bunun dışında tabii ki göt ekonomik en son işte Nobel ödülü de aldılar biliyorsunuz. mRNA, terapotikleri. mRNA terapotikleri de esasında bir, biraz önce söyledik ya DNA akıllı kodluyor ama bu akıllı kodlarken bizim moleküler bölümünde e, sentral dogma, merkezi dogma adını verdiğimiz bu kural vardır. O da şudur. DNA'dan RNA olur, RNA protein yapar. Hoş e, RNA'dan DNA geri geliş de var. Sonra o şey yapıldı. E, bunu ilk evet. tanımlı bu Francis Crick. E, bu kural itibarence nedir? Demek ki biz acaba DNA'dan doğrudan protein'i kodlattırmak yerine yani Tabi doğrudan olmuyor da hücre yapmasın bunu. Biz o zaman o reyna'yı üretelim. DNA'dan reyna üretelim. Protein üretmeyelim. Çünkü protein üretmek çok maliyetli bir şey. O reyna'yı biz insanlara verelim. insanların hücreleri üretsin o protein. E, bu yaklaşımda 1980'lerin e, yani rena, mRNA teknolojisi. mRNA zaten hücrelerimizde olan bir şey. mRNA'nın yapısının keşfide yani ilk yapısının keşfide 1960'lara dayanıyor. O da bir Nobel ödülü İlk defa 80'lerde insanlar Aa bu mRNA'yı hani saflaştırdık. bundan acaba başka bir şey üretebilir miyiz? Sentetik değil bu arada. Hücreden bir mRNA saflaştırıp yapıyorlar bu işi. Ee, bunlar gösteriliyor. İşte farklı lipozomların içerisinde yani taşıyıcı moleküllerin içerisinde konup hücrelere veriliyor. Aa çalışıyormuş bu diye böyle şey yapılıyor. Ama ilk defa bunun sentetik olarak yapılması işte 90'larda falan oluyor. Yani bir hücreden almak yerine hücrede bir gen var. Bu gen ürünü acaba mRNA'sını yapalım tamam. Laboratuvarda mRNA'sını sentezleyelim. Sentezledikten sonra hücreye verilip ürünü gösterilmesi 90'larda. Sonrasında bu işin de, bu iş devam ediyor böyle pek çok denemeler var. O o yüzden de ilk defa ama etkinliği çok düşük. Kullanım etkinliği. Bunun etkinliğini ilk defa artıranlar yani ciddi oranda artıran ilk çalışmalar işte şey tarafından Karinko ve Weissman tarafından Karinko ve Weissman tarafından yapılıyor. Ve bu gösterildikten sonra ne yapıyorlar onlar? Normal bizim e, Urasil amnesti şey amnestimişim. Urasil e, nükleotür var. Onun yerine Reina'daki işte söde ürünü adı verilen başka bir tane. Onun analog olan başka bir molekül koyuyorlar. Bu da living protein yerine işte normal birbiri virüslecekken işte 10 katına bunlar şey farazi sayılar şey 10 katı kadar üretebilir bir de daha güzel, daha immün sistemini tetikler Böylelikle bizim bizim Acıvan hocam size gayet iyisiniz. Acıvan yer etkisini de göstermiş oluyor. Bu şekilde zaten Nobel ödülü de bu kişilere embriyo teknolojisini buldukları için değil. Embriyo teknolojisini kullanabilir hale getirmek için bu nitrositlerin kullanılması sağlıkları için verildi. Onun da altını çizmekte fayda var diye. Böyle süper hızlı bir toparlama yapmış olan. Biz de dediğim gibi bu alanların tamamında geliştirmeler yapıyoruz. İşte probiotikler geliştiriyoruz. Laboratuvarımda doğrudan geliştirdiğimiz monoklonal antikorlar var. Yenilikçi monoklonal antikorlar ve mRNA terapötikleri geliştiriyoruz. Bunlarla doğrudan hem devlet kaynaklarından fonlandığımız hem özel kaynaklardan fonlandığımız farklı çalışmalar var diye toparlamışlar. Ben sözü Ayşegül'e vereceğim ama bu arada mRNA teknolojisiyle ilgili çalışmalarda 6 Aralık yani iki gün önceki Nature'da bu SAM teknolojisi, self-anfile RNA evet, aşı evet. ile ilgili önemli bir gelişme olduğunu galiba bir Japon firması bu aşıyı da üretecek. Bu da daha sonra. Evet, evet. Bu, Esasında COVID zamanında başlamış bir iş evet, hocam. Evet, evet, şey, evet. E, çünkü oradaki şey tabii ki yani RNA artık kendi, kendi çoğaltsın değil. Önce yani RNA çoğalacak sonra daha fazla protein verecek. De, evet daha fazla protein verecek. Müzik evet. arasının Yok müzik arası, ikinci müzik arasında vermeyelim. Çok güzel tamam. konuşuruz. Kesmeyelim tamam. bir de sonra müzik dinleriz. Ee, tamam. Göz sende. Benim sorum biraz daha e, bu bilimin teknik kısmının dışındaki e, kısımla ilgili. E, ben de biraz geç katıldım bir kongreden dolayı. E, bundan dolayı da özür dileyim. Bilim insanı daha önceleri tabi sosyal medya olmadan, bu kadar yazılı basın, görsel basın olmadan daha laboratuvarda veya kliniğine kapalı bir bireydi. Ee, sadece kendi dünyasıyla iletişim halinde gibi görünüyordu. Ancak sosyal medya ile birlikte yeni bir figür inşa edildi, yeni bir persona. Ee, bunun tabi olumlu, olumsuz yanları vardır. Ben tarafsız yaklaşmayı tercih ediyorum. Ee, bu figürle ilgili e, neler söylemek istersiniz? Siz de o sosyal medya mecrasında yer alıyorsunuz. Evet. Ee, belki orada bir ekleme yapmak gerekiyor sorunuzun ilk kısmıyla ilgili. Açıkçası ben o kadar görünmez oldukları düşünmüyordum. Çünkü nedeni şu, belki daha az bir kitleye ulaşabiliyordu şey, bilim insanlara. Ee, ancak görünürlüğü arttırmak için çok ciddi bir çaba sarf ediliyordu. Yani bu tabii ki bu konuştuklarımın tamamını ben açıkçası Türkiye üzerine konuşmak istemiyorum. Ee, ge dünya genelinde konuşmak istiyorum şey işte mesela bizim bu o açık şey açık denen bir hadise vardır işte herkes davet edilir araştırmalarla ilgili işte çalışmalar anlatılır popülerleştirilmesi yani buna bunun esas bilim bilimsel bilginin popülerleştirilmesi bilimsel araştırmaların popülerleştirilmesi diye bakmakta da bence daha fayda var burada tabii ki iki tane problem var daha önce vardı bunlardan bir tanesi burada bizim ülkemiz üzerine gelecek olsak mesela en büyük problemlerden bir tanesi Türkiye'de biliyorsunuz sağlık haberciliği hikayesinde Ciddi bir kokuluk olması Bu işte özelleşmiş insanların olmaması. Yani bununla ilgili bilmiyorum. Şu anda iletişim fakültelerinde, şurada burada dersler vesaire, programlar var, vesaire var ama bu dünyada çok ciddi bir alanıydı. E, ve o yüzden de oradaki ile Türkiye'deki farklı. Türkiye'de popüler bilim dergisi bir tek bilim ve teknik vardı daha önceden. Bir ara işte başka dergiler de çıktı ama işte sonrasında işte bu Cumhuriyet'in falan e, herkes bilim ve vesaire falan var. Burada orada bir ciddi sıkıntı e, olsa da bu işi merak edenlerin de oradan takip ettiği pek çok mecra var idi. Ama dediğiniz gibi tabii ki hani bilim insanı laboratuvarında, kliniğinde vesaire falan olmak zorunda olduğu için değil. Açıkçası bunu hani çok tercih etmiyorlardı ya da buna bir ihtiyaç olmadığı düşünüyordu. Şimdi tabii buradaki bütün, işte bütün iletişimin artmasıyla beraber sizin bahsettiğiniz gibi Buna ihtiyaç doğru. Ben kendim mesela hikayemden bunu şey yapayım. Ben açıkçası şey Twitter vesaire falan şey için kullanıyorum. Yani kendi araştırmalarımı tanıtmak için vesaire falan böyle. Hani küçük bir çevrede kullanıyorum. Benim ilk defa Twitter'la şey yapmamı bu COVID zamanında COVID'in ilk başladığı zamanlarda açıkçası insanlar ciddi bir şekilde bilgi arıyorlar. Çok bir ciddi şey bir bilgi. Kirliliği var dediğimiz de bahsettiğimiz nedenlerden. Çünkü şöyle bir şey var. Ben bireysel olarak açıkçası açık üretle söyleyeyim. Çok da tenezzü etmiyordum yani oraya gidip bir şey yazmanın yani bununla niye vakit kaybedin diye. Bunun bir faydasının olduğunu düşünmüyorum. Bana değil, hani toplumsal olarak bir fay Çünkü bir bilim insanının görevlerinden bir tanesi de açıkçası ürettiği bilgiyi toplumsal olarak da anlaşılabilir kılması. Çünkü bunun mesela Avrupa'da ve Amerika'da bunun nedeni var. Çünkü kamu fonları o şekilde geliyor. Mesela şeyin, mesela İngiltere'deki genetik araştırmaların bir ara şey tarafından baltalandığını biliyor musunuz bilmiyorum. Bu şimdi kral olan Charles tarafından. Hmm. Çünkü çok son derece cahil bir adam bu konularda. Bir satma sapan bir şeyler söyleyip fonların kesmesine engel olabiliyordu insana. O yüzden oralarda mesela çok... Dikkat ediliyordu böyle şeylere. Biz o bakımdan daha seyftik. Neyse ama şu anda o da değişiyor bizde de. Şimdi bu bütün bunlar ortadayken ve hani işte gidip bir de yanlış bilginin yayılması mesela ben önceden şeyde çok sinir oluyordum işte bu sağlık programları şurada burada çıkmadan ben tıp doktor değilim ama az çok biyokimya biliyorum Yani hani söyledikleri şey yanlış evet. ve işte bizim bu yalan bilim dediğimiz, södü sahip dediğimiz bilginin yayılması için de çok ciddi aracılıklar yapılıyordu Buna hani sinir oluyorsun. işte mesela ismin lazım değil bir gazetecinin yazdığı işte Karakurt'u bilmem ne falan aşı karşıtlığının inanılmaz yükselmesi. Bunlar bir bilim insanı olarak beni açıkçası çok ıı, olumsuz etkiledi yani kötü hissettim. Bununla ilgili ne yapabilirsin? Bununla ilgili oturup kitap yazmak çok iyi fikir ama ulaşabileceğiniz yer kısıtlı. Sonrasında Covid zamanında bunu görüp de hani işte mesela insanlar çıkıyor işte şuradan gel Bakın kimse bir şey yazmıyor çok az ya da yazanların bir kısım yanlış bilgi. Ben oturup okudum makale, çünkü ben günlük makale okuyorum. Herkes okuyor bilimsel makale yani Üç tane, iki tane, üç tane vesaire falan. Orada o sırada COVID ilgili okuduğum zaman hani bunları dedim ki ben bunları paylaşmam gerekiyor. Demek ki bu insanlar yanlış bilgi. Zaten bütün hikaye oradan başladı açıkçası. Ve sonrasında da buna bir şey doğunca da tabii ki bu süreç devam etti. İşte aşılar sürecinde, aşıların tanıtılması... Tanıtılmasından kalsın tabii ki burada şey değil. gidip aşısı değil. Yani bu olması gerekiyor ya da işte bunda şöyle bir problem varsa insanların çünkü kafalarını soru işaretleri var. Bu bakımdan e, bilginin, yani bilimsel bilginin yayılması ve bilimsel bilginin popülerleştirilmesi için ben açıkçası sosyal medyanın bu kadar şu anda iyice ciddi bir şey araç haline geldi. Ama burada iki tane problem var bence. Yani tamam bazı problem de var. Bunlardan bir tanesi özellikle e, sadece bizim memlekette değil bütün dünyada e, işte doktora titre almış, akademik titre almış ancak e, tabii ki insanlar kendi alanları dışında da bir şey okuyup e, ama e, okuyup yorum yapabilirler. Bunda bir sıkıntı yok. Ama yaptıkları yorum ya da okudukları makallik için yani her yayınlanmış bilimsel makal doğru değil. Çok net bu yani. Hani işte aşı otizm yapıyor denen makal yıllar önce çekildi ama sanki öyle bir data varmış gibi bugün çıkıp birileri hala şeyde yazıyor. İşte efendim içerisinde civa var. İçerisinde bilmem ne var. Yok içerisinde. Yani hani bu yalan bilgi. Ya da işte bir tane makalede bambaşka bir şey anlatıyor. Makaleyi yazanlar bambaşka bir şey anlatmış. Mesela ben açıkçası birisi olarak çok şey paylaşmıyordum. İşte filanca makale çıktı burada bunu anlatıyor. Bunu paylaşmıyordum ama ne zamanki şeyi gördüm o makalede onu anlatmıyor. Yani o makalenin öyle bir mesajı yok. Ya da işte o makale yazılmış ama makale bir şeyi biraz daha böyle manipüle etmek için yazılmış. Bunu sokaktaki insanın anlaması çok kolay değil. Çok normal olarak ama ben oturup okudum ya da işte bununla ilgili insanlar tartışmışız ya da bununla ilgili bir tek ben değil pek çok hocamız var gördüğünde bunu yazmayı bir şey bir yurttaşlık görevi haline geliyor sizin için çünkü bunu yazdığınız zaman yani aslında insanların hani bakın o sattı çok güvendiğiniz ya da şu titriyin insan ya da bilmem nerede çok ünlü kapıcı herani yazdığı şey yanlış bunu dememiz gerekiyor o hale geldi bu bakımdan ben açıkçası bu iletişim sağlamak bakımından önemli olmuştu. Tabi şu da var. Yani bunu başka amaçlar için bu kazandıkları popülerliği başka amaçlar için kullanmak için şeyin hevesi olan insanlar da olabilir. Bu her alanda oluyordur. Ama şu da var. yine çok eleştiren efendim siz niye sadece bilimsel bilgiyle ilgili? Ben sonuçta ben bilim, bir, bilim insanıyım ama ben hani tabii ki bilim insanının bilinç şeylerine yani benim bakış açımda. Bilim insanı tabii ki işte işte günlük politikayla da ilgilenebilir, bir mamine de ilgilenebilir. Ama bu ilgi şu demek değil, ben günümü büyük kısımda hayır. Ben de her vatandaş, her yurttaş gibi işte bir şey okuduğum zaman ya da benim de fikirlerim var, benim de politik fikirlerim var. Ben bunlarla bir şey yazmayı da açıkçası bir zulgö şey görmüyorum, açıkçası, yanlış görmüyorum. Ha, bu, burada kâmaç propaganda yapmaksa birisini o, o başkaca değerlendirir. Ama günü sonu şu var, benim temel birinci kimliğim işte araştırmacı kimliği, bilim insanı kimliği. Ben bunu ücretmek ücretmek kendi kendi kendim, kendim için de genel olarak bilimsel bilginin değerini yüceltmek için buradan bir katkı sağlayabileceksem bunu pozitif bir yol olarak görüyorum. Ama şunu söyle son cümlemi şöyle toparlamak isterim Türkiye'de bilim haberciliği için ve bunun iletişim için bilim iletişim için sadece Türkiye'de değil pek çok yani dünya, tüm dünyada çok ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Çok erken safhada olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü o ne zaman olursa ben açıkçası gidip doğru orada bir makale paylaşmaya gerek duymayacağım. Ancak yani tekrar kendi çalışmam. Şöyle bir şey yaptık. Bunda da böyle yaptık. Bunu da şey için yapmayı doğru buluyorum ben. Biz burada gibi kamu fonu kullanıyoruz. Kullanımız kamu fonuyla ne yapıyoruz tanıtmakta da bence yanlış bir şey değil. Çok, çok önemli bir nokta. Çok önemli bir nokta ve e, <gülüyor> bana kalsa çözümü de çok kolay olmayan. Aslında basit ama e, pratikte kolay olmuyor. Hemen e, bir, bir programdan bahsedeyim o zaman söz buraya geldi hiç hakkımda yoktu ama 21 Aralık günü e, Bilgi Üniversitesi'nde bilim İletişimi iyi kötü sözde bilim diye bir e, sempozyo var bir gün sürecek. Bu da e, duyurulmuş olsun. Bu arada duyuru derken pazartesi günü İstanbul'a geliyor musun Rartu? Evet, evet, geliyorum. Yani çünkü neden bunu söyledim? Sedat Simavi tıp ödüllerini bu yıl sevgili Urar Tuşekker kazandı. Hem kutlayalım hem de buradan bu şey bilim, bilim, bilim Ne yazık ki ben, benim o gün dersim var ve katılamayacağım ama tekrar kutlamak Hı. istedim. Evet Ayşegül, son 5 da dakika galiba. Belki bütün bu anlattıklarınızdan sonra her şeyden önce... Biraz e, benim karamsarlığımı bozan bir iyimser tablo. Özellikle Türkiye'deki araştırıcılar, genç araştırıcılar, zehir gibi ekipler var diyerekten biraz bozdunuz, sarstınız. E, ama bu bağlamda sizin Ayşegül'ün değindiği gibi sosyal medyada da paylaştınız. Üniversitelerin durumu ve işlevi konusunda son birkaç şey söyler misiniz lütfen evet. e, Türkiye'yle ilgili? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? <gülüyor> yani şey, tabii şu anda Türkiye sana 3 yakın herhalde üniversite oldu maalesef. Maalesef diyorum e, çünkü şey e, bu üniversitenin büyük kısmından hani, üniversite demek için bin şart ister. E, şimdi bir e, en önemli hatalardan bir tanesi bence her şehrin üniversite açmak gibi bir fantazinin içerisinde girmiş olmaktı. Türkiye'nin çok iyi eski üniversiteleri vardı pek çok. Bunların hani bölgesel üniversiteler haline çevirip işte uydular halinde belki birkaç tane daha açılabilirdi ama e, burada birkaç tane problem var. Bir e, en önemli problemlerden bir tanesi şeyi e, bunlarda doğrudan gerçekten yüksek kalitede öğretim üyesi. Yani yüksek kaliteden kastım esasında en azından evrensel ölçülerde hakikaten karşı doğan öğretim üyelerini ya da bunu yapabilecek öğretim üyelerini konulandırabilecek misiniz? İkincisi, üniversite bir meslek kurumu değil, meslek öğretme kurumu değildir. Bu kafa yapısının değişmesi gerekiyor. şey, Bu, bu zaten hani meslek onun yerine mesleklisi açmanız gerekiyor ya da meslek okulları açmanız gerekiyor ki bence şu anda üniversiteye geçen pek çok yerin yerine meslek okullarına çevirmek zorunda kalacak zaten. Yani bu işte evet. meslek yüksek okul olacak vesaire falan. Çünkü şu anda bizim elektronik mühendisinden çok elektrik tekni elektronik teknisyenine ihtiyacımız var. Böyle bir çağda yani biyoteknoloji için vesaire diyor. Yani Türkiye'de bununla ilgili bir endüstri kurmaya başladığımız zaman sizin bir sürü moleküler biyoloji mezunu ihtiyacınız olmayacak. Sizin daha fazla biyoproseste çalışacak ara eleman ihtiyacınız olacak. Bu yani şey nedir? çok açık bir gerçek. O bakımdan hani bir bu kısmı var. Tabii burada biliyoruz hani inşaat ekonomisini desteklemek için yapılmış olan bir hikaye de oradaki yereldeki şeyin e, desteklemek için. Ya da işte üniversiteler biliyorsun Türkiye'de maalesef o özellikle taşların pek çok yerinde şey olarak görülüyor. Hani ekonomi yerel ekonomi canlandırıcı unsurlar olarak görülen bir kurgusu da var. Bir de tabii ki burada hani e, bizden daha fazla öğretimci olsun, bizim gibi düşünen, bizim lineimizde çok olsun o, o da var tabii ki bunlar e, esasında yani Türkiye'de öyle yani çok ciddi bir üniversiteleşme motivasyonunun altına ben şey olduğunu düşünmüyorum yani herkese evet, çok ciddi bir bu kadar üniversite mezunumuz olsun ve biz bunları şöyle şöyle şöyle, şöyle kullanalım diye bir motivasyon olduğunu hiç düşünmüyorum zaten şu anda da e, bunun gerçek yani şu anda esasında bir noktada tabii ki biliyorsunuz sanırım bu Kim Davi'yi hatırlıyorum da yani bir noktada esasında genç işsizliğini gizlemenin yollarından bir tanesi üniversite kadar çok üniversite açmak. Bütün bunları bir tarafa bıraktığımız zaman hani diğer üniversitelerin özerkliğiyle ilgili çok ciddi bir sorunumuz var. Sadece üniversitenin özelliği değil, e, kurum ve kuruluşların özerkliği de çok yani mesela Amerika'da iki tane büyük e, bilim e, araştırmalarını bilimsel araştırma fonuna kurum vardı. Bir tanesi e, NSF National Science Foundation, işte Ulusal Bilim Vakfı, diğer de National Institute of Health. Ya yani bu bizim TÜSEB'le TÜBİTAK'a benziyor. Maalesef TÜBİTAK bağımsızdı. TÜBİTAK bakanlık bünyesini aldılar. İşte TÜSSEP zaten Sağlık Bakanlığı birleşimliği olarak çalışıyor. Bunlar, bunlar yanlış. Bunların bağımsız olması gerekiyor. Nedeni evet. de şu, çünkü bu araştırma kurumları bağımsız olmadığı sürece, bakanlık uhdesinde oldukları sürece bürokratik çatışmanın unsurları haline geliyorlar. Ve iş, esas işlerini yapmak yerine birbirleriyle yarışabilir, çatışabilir hale gelebiliyorlar maalesef. Bu yanlış. Aynı durum üniversiteler içinde söz konusu. Bunu zaten biliyoruz. İşte üniversitelerin kendi içerisindeki özerk yapının oluşmamasından dolayı sürekli bir merkeze bağlı işler, işten yürütmelerinden dolayı pek çok işleri şey evrensel düzeyde ilerleyemiyor. Yani bu bir gerçek. Siz işte şeyi engelleyemiyorsunuz. Nedir? Birilerinin işte intihal yapmasını engelleyemiyorsunuz. İntihal yaptığı zaman ona yaptırım uygulayamıyorsunuz. Türkiye'de şunu maalesef söyleyeyim. Yurt dışında intihal yaptığı için işinden edilmiş ama Türkiye'de profesör olan insanlar var. Profesör falan derken de ya da işte profesör ya da doçent neyse bunlar benim yaş kuşağımda insanlar bu arada. Yani bunları gidip şuradan buradan bakabilirsiniz. Bunların hepsi to total bir problem. Ee, dediğim gibi üniversitelerin içerisinde tabii ki politikada olacak, siyasette olacak. Ben buna karşı değilim. Bunun tartışılması çünkü bilim insanı salt şey değildir yani. Laboratu onu yapan da vardır, onu tercih eden de olur, olmalı da zaten ama burası Amerika değil. Yani Amerika'da evet öyle yapıyorlar çünkü Amerika'da günlük politika o kişinin laboratuvardaki çalışma, koşullarını etkilemiyor. Türkiye'de etkiliyor maalesef. Yani Türkiye'de açıkçası bu, o bakımdan onu çok değilim. Ama şu çok önemli bir husus olduğunu düşünüyorum ben. Şu anda e, bizim işte e, akademisyen ya da akademik e, insan şeyinde kalitesinde çok ciddi bir düşüşümüz olduğu bir gerçek. E, bunun dışında da açıkçası akademik e, camiadaki insanların da e, büyük bir kısmını yani hani bu e, iyi araştırma yapan, iyi bilmem e, iyi laboratuvar olan pek çok insanın da Açıkçası e, yanlış yaptıklarını düşünüyorum. Pek çok konuda susarak, e, ses çıkarmayarak e, bu, bunlar da benim hani şeyim, hayat arı moral ile ilgili deyip toplayayım. Çok önemli bu son söylediklerim. Üniversitelerden bahsederken belki Açık Radyo programcısı Tuğba Tekerkinin Taşlı Üniversiteleri kitabı'yı evet. yetiştirdiğine çıkan. Ona da e, bir, bir gönderme yapıp e, merhaba demiş olalım. Peki Urartu çok çok teşekkürler programımıza teşekkür katıldığı için. Bu vakitte çok Doğru. önemli e, bilimsel çalışmaların <gülüyor> bir parça insanların belki de ya Türkiye'de de iyi şeyler oluyormuş düşüncesi. Olur, yani o kadar umutsuzluğa kapılmaya gerek yok aslında. Evet, evet. Ama bu ondan, çok şey değilim. Yani çok hocam sözümüzü kesiyorum da bunu hı. çok genç nüfusunun, genç arkadaşlarının arasında çok ciddi pek çok insan var. Yani hani çok ciddi, başarılı, başarı daha da ileriye götürebilecek çok heyecanlı her şeye rağmen çok heyecanlı çok insan var. Inanılmaz bir insan kaynağı var. Bunları mahvetmeden en iyi kalitede yetiştirmeye çalışmamız gerekiyor. Benim orada bir şüphem var yoksa insan kalitesinden benim de bir şüphem yoktu. Peki tekrar tekrar teşekkürler. Anlattıklarınla tekrar insanlar teşekkürler. birazcık en azından benim gibi düşünenlerin yüreğine su serptin. çok karamsar olmamıza gerek olmadığını, bu genç potansiyelden bahsettin. Hem kutlarım ödüllerin için yaptıkları işin en azından Böyle e, bir düşünceyle Türkiye'de bilimin de yapılabileceğini kanıtladığı için tekrar tekrar teşekkürler Orart'ın katıldığı teşekkür için. Güzel. Ben son olarak sözü Ayşegül'e bırakmadan parçayı tanıtıp ayrılayım. The Loving Spoonful isimli gruptan dinleyeceğiz. Parça yaz şarkısı ama hem İstanbul'da hem Ankara'da hava bu kadar soğuk yağmurluyken biz Summer in the City isimli ile veda edelim. Orart'ın tekrar teşekkürler. <gülüyor> yapsa ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkür Sağ olun. Günaydın.